Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız yine Aynur Hanım. Merhaba. Ee, sayın dinleyiciler bugünkü konuğumuz e, meslektaşımız e, Sayın Tuğçe Duygu Köksal e, Hoş geldiniz Tuğçe Hanım Duygu Hanım siz Duygu ismini kullanıyorsunuz. <gülüyor> Kendisi Galatasaray Hukuk Fakültesi mezunu. Fransızcanın yanında İngilizce ve Almanca'da biliyor ve Strasbourg'da e, Robert Schuman Üniversitesi'nde cezaevlerinde sağlığa erişim hakkı konulu bir yüksek lisans çalışması var. Yine İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2012-2016 arasında raportör hukukçu olarak çalışmış. Bugün de İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde eğitim komisyonu başkanı ...olarak görev icra ediyor. Şimdi e, ben... bu arada e, e, izleyicilerimizden özür dileyerek... ...bu programla ilgili bir bilgi verelim. E, biliyorsunuz perşembe günleri bizim programımız... ...ama yine bu programa katılan avukat arkadaşların... ...hukuk güvenliğiyle ilgili, doğrudan ilgili... ...davalara katılmak zorunluluğu nedeniyle... ...bu programı perşembeden önce yapıyoruz... Ve bugün aslında beklediğimiz Türkiye'deki özgürlükler hukuku e, ifade özgürlüğüyle ilgili e, Anayasa Mahkemesinden çıkmasını beklediğimiz bir karar vardı ve bu karar bu kaydın yapılın, yapılma anına kadar çıkamadı. O çıksaydı onu da konuşacaktık. Evet. Ama asıl e, bugün genel olaraktan e, konuşacağımız şeyler ifade özgürlüğü üzerine konuşacağız. Bugün Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesini bekliyorduk. Ayın altısında da Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvuru su hakkında Anayasa Mahkemesi bir karar verecek. Dolayısıyla yani kararların programımızın yapılacağı gün verilecek yani. Ama bu kararları duyamadan, öğrenemeden programa başlamış olduk. Zaten çok verimli bir haftaydı. Çok önemli kararlar çıktı. Örneğin 14 Kasım'da Türkiye hakkında ışık kırık kararını verdi İnsan Hakları Mahkemesi. İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddesini birlikte değerlendiren örgütlenme hakkıyla ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasıyla ilgili bir karardı. Bir pankartın önünde zafer işareti yaptığı için örgüt üyeliğinden ceza alan ve 4 yıl 8 ay hapiste kalan bir üniversite öğrencisinin okuldan atılan bir üniversite öğrencisinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve Türkiye'deki terörün tanımı ve cezalandırılması ile ilgili aslında çok önemli ölçütler ve eleştiriler içeren bir karar evet. ama onu bir başka programda konuşacağız. Ee, yine e, 28 Kasım'da Merhabaşvili Gürcistan kararı. Evet. Bu da e, siyasi nedenlerle tutuklamaya ilişkin eski İçişleri Bakanı olan 10 yıl İçişleri Bakanlığı yapan Gül Devrimi'nden sonra ve 5 yıl başbakanlık yapan bir kişinin seçimler öncesinde seçime katılmamam için beni tutukladılarla ilişkin bir ile ilişkin bir değerlendirme vardı. Onu da programımızın ilerleyen saatlerinde değerlendireceğiz. Henüz Altanlar hakkında kararı öğrenemedik ama e, Duygu Hanım'ın ifade özgürlüğü konusundaki çalışmalarını biliyoruz. Duygu Hanım bize e, insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 10. maddesi ve Anayasa 26. maddesiyle düzenlenen ifade özgürlüğünün bağlı olduğu kuralları ve nasıl sınırlanabileceğini bu konudaki değerlendirmenizi <gülüyor> sunarsanız ardından da e, 29 Kasım Tahlil Resmi gazetede Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan tazminat davası ile ilgili bir değerlendirme yapıldı. Hepsini ardı ardına sizden dinlemek isteriz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Ee, özellikle pazar günü de 10 Aralık İnsan Hakları günü. Evet. Bu vesileyle de bir arada olmaktan ve insan haklarının korunmasına ilişkin konuları konuşuyor olmaktan sizlerle çok büyük mutluluk duydum. Ee, şimdi İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin içtah adına baktığımız zaman sizin de az önce Sabitle olarak vurguladığınız gibi geçen hafta çıkmış bir Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi e, kararı üzerinden giderek aslında ben bu e, içtaha da biraz değinmek isterim çünkü bunun. Aslında ifade özgürlüğüne ilişkin içtihadın iki boyutu var. Ee, bir tanesi hukuk davaları açısından olan boyutu. Bir de e, ceza davaları e, ve buna ek olarak koruma tedbirleri tutukluluk başta olmak üzere e, kişilere müdahale ifade özgürlüğünü e, yerine getirmelerine ifa etmelerine müdahale olarak değerlendirilen bazı e, hususları insan hakları mahkemesinin nasıl incelediği e, meselesi şimdi e, hukuk davaları açısından başlarsak Aslında hem de Kılıçdaroğlu kararı üzerine bir değerlendirme yapalım anayasa mahkemesi tarafından nasıl incelenmiş e, ifade özgürlüğü insan hakları mahkemesi tarafından incelenirken Aslında şuna bakılıyor yani e, ifade özgürlüğünün karşısında kişilerin kişilik haklarının şöhret ve ün haklarının korunması karşı karşıya geldiği için aslında burada yapılan şey bir adil denge'nin kurulması meselesi hı hı. ve bu adil denge'nin kurulmasında bireysel başvuru kapsamında insan hakları mahkemesi ve tabii ki bizim ülkemizde son başvuru merciği olan anayasa mahkemesi hemen hemen aynı içtihadi zaten uyguluyorlar ve bu adil denge'nin veya uygulamaları kriterle, gerekiyor aslında onu zaten tartışacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu kararı üzerinden ne kadar uygulayıp uygulamadığıyla bağlantılı olarak hangi kriterleri uyguladığı önemli burada ve bu kriterleri değerlendirerek de bir sonuca varması bekleniyor. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında yaptığı inceleme, AHİM'in yaptığı inceleme gibi yerel mahkemelerin verdiği gerekçeler üzerinden yapılan bir inceleme. Yani ikincilik ilkesi uyarınca Ahimin baktığınızda karar merci evet yerel mahkemelerdir bir gerekçe yapmaları gerekir. Bu müdahalenin uygun olup olmadığı hakkında ve bu gerekçelerinde bu kişinin ifade özgürlüğü başkalarının haklarını korumak anlamında sınırlandırılmalı mı? Sınırlandırılmamalı mes meselesinde yeterli ve gerekçe uygun bir gerekçeyle olmuş mu diye bakacak. Şimdi Kılıçdaroğlu kararında aslında en yüksek korumaya e, sahip olması gereken bir ifade biçiminden bahsediyoruz. Nedir bu? Seçilmiş bir kişinin burada ana muhalefet partisi lideri olduğunu görüyoruz. Meclis içerisinde yaptığı bir konuşmadan bahsediyoruz. Evet, grup toplantısında konuşuyor. 2012 yılında yaptığı iki konuşma. İki konuşmadan bahsediyoruz hı hı. ve bunlar meclis kapsamında ee, ve şu da var ee, burada anayasa mahkemesi aslında bir paragrafla geçmiş bizim anayasamızın 83. maddesinin birinci fıkrası hı hı. yasama sorumsuzluğundan bahseder aslında bunun anlamı da şudur ee, oraya çıkan seçilmiş kişi meclis faaliyetleri yasama faaliyeti çerçevesinde ifade özgürlüğünü hiçbir baskı altında kalmadan seçilme Göreviyle bağlantılı şekilde bunu ifade edebilmek için istediği gibi kullanabilmelidir. Elbette ki e, bazı kriterler devreye girebilir burada. Birazdan zaten inceleyeceğiz ama mutlak bir yasama sorumsuzluğundan bahsetmemiz gerekir ki caydırıcı bir etki olmasın seçilmiş kişilerin kendilerini ifade etmelerinde ya da kendilerini seçen kişilerin haklarını savunmalarında hatta ve hatta Muhalefet yapabilmelerinde çünkü bir karşı denge söz konusu demokrasinin gereği bunlar baktığınız zaman e, burada aslında e, şöyle bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Şimdi anayasa mahkemesi insan hakları mahkemesinin bir, bir araya girebilir miyim? Mesela 83. madde ile ilgili e, bir e, açıklama yaptınız 83. madde hakikaten e, yasama sorumsuzluğunu düzenliyor. 83.2 ile ilgili geçici bir kaldırma evet. yaptılar. Şimdi 83.2'nin geçici olarak kaldırılması soruşturma ve kovuşturma imkanlarını hatta tutuklama imkanlarını e, sağlıyor. E, yani e, dosyaları mecliste olsun ya da yerel savcılarda olsun ama bu 83. maddenin birinci fıkrasındaki dokunulmazlığı ortadan kaldırmıyor. Mutlaka. Onun için kamuoyunda zaten bunlarla ilgili işte mecliste anayasa değişikliği yapıldı. Artık her türlü hüküm verilebilir gibi yanlış bir kanı var. Hı. Bu teknik hukuk açısından, anayasa hukuk açısından ve ceza hukuku açısından yanlış bir şey. Bir de yani sizin açıklayacağınız bu ifade özgürlüğünün sınırlarıyla ilgili bizim ülkemizde ve yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarında oluşan Çerçevenin dışında bir de burada hakikaten çok özel bir yasama e, sorumsuzluğu veya işte dokunulmazlığı Hı. da var. 83. Kesinlikle. maddenin birinci fıkrası geçici olarak da kaldırılmadı diye. Kesinlikle mutlak olarak algılanması gereken bir sorumsuzluktan bahsediyoruz burada. E, fakat Anayasa Mahkemesi'nin yargıtayın uygulamasını devreye sokarak Hı. burada aslında... Bu sorumsuzluğu mutlak olarak algılamadığı ve bazı durumlarda burada tazminat davası, hukuk davasına gidilebileceği yönünde bir görüş benimsediğini görüyoruz. Ben bunun doğru ve isabetli bir görüş olmadığını düşünüyorum. Fakat buradan hareketli aslında. Anayasa Mahkemesi başvurucunun buradaki sorumsuzlukla alakalı olan iddiasını bir kenara koyuyor. Yani bunun üzerinden geçiyor. Yargıtay, yargıtay'ın uygulaması bu şekildedir diye. Ve ben gerekçeyi inceleyeceğim diyor. Mahkeme Hı. ne gerekçe vermiş? Çünkü burada eğer işte kişilik haklarına e, as, e, ucuz bir saldırı söz konusuysa, bir hakaret söz konusuysa ben bunları koru, koruma altına almam diyor aslında Hı. Anayasa Mahkemesi. Fakat bunu doğru yapıyor mu? Hı. Aslında buna bakmak lazım. Benim eleştirilerim ve kararın tartışılacak noktalarından bir tanesi ve en önemli noktalarından biri de bana göre bu. Çünkü Anayasa Mahkemesi aslında kararında e, özellikle 65. paragrafında ilgilenenler bakabilirler. Kılıçdaroğlu kararından, Kılıçdaroğlu kararından bahsediyorum. Evet. Şunu açık açık söylüyor. E, diyor ki başvurucu bu ifadeleri mecliste kullanmış yasama faaliyeti içerisinde ve bu kelimeleri bu ifadeleri kullanırken de... E, zamanın başbakanı, şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında bir takım sözlerine reaksiyon şeklinde bunları kullanmış. Ona karşılık olarak kullanmış diyor. Ve bunun yanında da şunu söylüyor. Hitaben kullandığı kişinin de aslında kendisinin söylediklerine cevap verebilecek kapasitede bir kişi olduğunu evet. ve konumu sebebiyle de kendini ifade edebilecek bir durumda olduğunu vurguluyor. Şimdi ben bu kararı okumaya başladığım zaman şunu düşündüm. Herhalde ihlal kararı çıkacak. Çünkü bu kadar net Avrupa İnsan hı hı. Hakları Mahkemesi'nin uyguladığı kriterleri aslında olaya uygulayarak 65. paragrafta bir çıkış yapıyor. Fakat daha sonra da diyor ki ama diyor e, burada... Saldırgan ve kötü bir, kaba bir dil kullanıp kullanılmadığını da benim incelemem gerekir. Bu yüzden gerekçeye bakacağım diyor. Şimdi zaten olay burada aslında biraz patlak veriyor. Çünkü bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi'nin, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşmiş içtihatlarını ve kriterlerini tam olarak bu olaya uygulamadığını görüyoruz. Hı hı. Çünkü e, sonuç olarak baktığımız zaman bu kararda ihlal çıkmamasının sebebi Anayasa Mahkemesi açısından hı hı. E, kullanılan ifade şu... Müslubunun hukuka aykırı olması Kılıçdaroğlu'nun ve e, kullandığı ifadelerin kişisel saldırı olarak değerlendirilmiş olması. Şimdi baktığımız zaman ahimin içtihadı şu anlamda açıktır. Anayasa Mahkemesi de Keller kararını atıf yapmış burada. Bir Macar kararı. Ee, orada da gene yasama dokunulmaz yasama sorumsuzluğu içerisinde bir milletvekilinin bir bakan hakkındaki söylemlerinden bahsediyoruz. Atıf yapılan paragrafta da açık açık şunu yazıyor zaten. Diyor ki e, bu tip söylemler olduğu zaman şuna bakması gerekir yerel mahkemelerin. E, bir isnat mı var? Olay isnadı mı var hı hı. yoksa bir değer yargısı mı kullanmış bu kişi? Hı hı. Şimdi özellikle burada bir siyasetçiden bahsediyorsak e, değerlendirilmesi gereken kriterler Anayasa Mahkemesi'nin de deyimiyle şu zaten e, bu kişi... Bir söyleme tepki olarak reaksiyon veriyor bunu provokatif kullanabilir ahimin icadı bunu kabul evet. eder bazı şartlarda metaforlar kullanabilir kişisel özellikler Hı. üzerinden ee, sert ifadeler kullanabilir ama ahim üslü bu da korur baktığınız Hı. zaman yeter ki kişisel ucuz saldırı olmasın şimdi bu sözlem söylemleri değerlendirdiğimiz zaman açıkçası yerel mahkemenin yapması gereken şuydu. Bu söylemler kişisel ucu saldırı teşkil ediyor. Bunun anlamı da şu. Ben sizin kamuyu ilgilendirmeyen kişisel özellikleriniz ya da aile içi özel bir takım evet. özellikleriniz üzerinden bunları kullanmamam gerekirken ve bunu ifade ediyorum. Yoksa bana söylenmiş olan bir takım e, yöneltilen bir takım isnatlara ya da cümlelere karşı reaksiyon şeklinde metaforlar kullanarak e, bazen de provokatif e, bir takım ifadeler kullanarak kendimi mi ifade ediyorum? Evet. Bu değerlendirmeyi yerel mahkeme yapmadığını görüyoruz baktığımız zaman ama enteresan bir şekilde kararın 68. paragrafında Ahim'de Anayasa Mahkemesi de şunu kabul ediyor. Her ne kadar yerel mahkeme herkesi tatmin edecek şekilde Ahim'in kriterlerini burada ifade özgürlüğüne ilişkin uygulamamış olsa da bunu kabul ediyoruz diyor. Ama sonuç itibariyle gerekçeye baktığımda benim için yeterli ve gereklidir diyor. Şimdi bu. ...bir bireysel başvuruda yapılmaması gereken e, bir durum aslında. Çünkü o zaman siz kriterleri olaya uygulamamış oluyorsunuz. Evet. Bireysel başvuru kapsamında yapmış olmanız gereken şekilde. Ve bunun sonucunda da böyle bir gerekçe değerlendirmesi yapmadan... Bir sonuca varmış oluyorsunuz o zaman boşlukta kalıyor bu bireysel başvurunun kapsamı burada çünkü şu beklenmiyor anayasa mahkemesinden ya da insan hakları mahkemesinden ilk derece mahkemesinin yerine geçip burada hakaret mi var başka bir şey evet, mi var tabii. şeklinde bir, yerindelik mi yapması beklenmiyor beklenmiyor ikincilik ilkesi uyarınca bireysel başvurun amacı bu diye çünkü bireysel başvurunun amacı yerel mahkeme bunu nasıl değerlendirmiş ben bu kararda onu göremedim. O kriterlerin somut olaya nasıl uygulandığını göremedim. O açıdan benim e, beni rahatsız eden e, bir karar oldu. E, sonuç açısından değil e, bu incelemeyi yaparak e, başka bir sonuca da varabilirdi. Yaptıktan sonra yerel mahkeme aynı sonuca da varabilirdi ama anayasa mahkemesinin yapması gereken... Bu gerekçenin ahimin kriterlerine uygun olup olmadığını denetlemesiydi. Buradaki en önemli eksikliği ben ee, şu anki güncel bir takım e, davalarla da daha doğrusu e, iddialar, iddialar ve dava gündemde. iddiaları da var. E, onlara Onlarla da bağlantılı olabilir aslında. Hani tazminat davasının siyasilere karşı hangi şartlarda açılacağı ve bunun sonucunda bir tazminat gelip gelmeyeceği meselesinde. Şimdi şeye bakmak lazım. Kişi tarafından kullanılan ifade e, ahimin üstüne basa basa yerleşik şekilde içtihadını ortaya koyduğu üzere e, bir olay isnadı mı? Siz eğer bir kişiye bir şey isnat ediyorsanız, bir şeyle suçluyorsanız evet. bunun elbette ki bir asgari delilinin, bir temelinin Hı -hı. olması gerekir. Ama siz bazı söylemler üzerine ahimin kullandığı tabir şudur, e, karşı tarafın söylemleri üzerine... Yaratılan hı hı. E, kızgınlık ve evet. e, e, kızgınlıkla ve e, onun tarafından teşvik ve edilerek ve kışkırtılarak eğer siz bazı provokatif ifadeleri kullanıyorsanız ve bunu karşı taraf bir siyasi figür ise o zaman bu karşı taraf. Bu riski zaten o siyasete girerek e, ve konumu itibariyle de bu riski görmüş oluyor. Bu provokasyonu, bu sert ifadelerin kullanılmasının göğüsleme riskini aslında görmüş oluyor. O yüzden eleştiri eşiği <gülüyor> baktığınızda e, normal bir vatandaşa göre daha yüksek olmalı. E, eleştiriyi daha çok kabul çünkü, eden bir kişi olmalı. Çünkü bu kişi. çünkü yani <gülüyor> burada bu yasama sorumsuzluğunun nedeni, yani hatta avukatların da işte biz söyleriz ya savunma dokunulmazlığı diyerekten bunların sebebi yaptığı kamusal faaliyeti işte orada siyasi faaliyeti avukatlarda söz gelimi hakimlerde hatta bunları yaparken hiç kimseden korkmadan. Bu söylediğim sözlerden dolayı başıma bir cezai e, soruşturma mı açılacak yoksa benim hakkımda bir tazminat davası mı açılacak şeklinde korku duymadan yapabilmelidir. Yani burada bu sorumsuzluğun konulmasının amacı kamusal yarardır. İfade özgürlüğü artı bir de... Bu e, kamusal faaliyeti yani siyasi e, faaliyeti yaparken korkusuz yapma gibi böyle çifte e, güvenceli bir şey var. Bu bakımdan e, yani Ahim'in kararlarında da dikkate alınması gereken yani ahim de yanlış karar verebilir ama alınması gereken temel ölçüler e, içinde bunların olduğunu düşünüyorum ben de. Doğru. Çelişkili bir karar gerçekten de çünkü ee, halka mal olmuş kişiler arasında yaşanan bir polemik üzerine olduğu kabul ediliyor. Bu, Ve bu, aktüel bir bu, olay. Sayf edildi bu sözlerin aktüel bir olay. Hı. Biri başbakan, biri gen, e, e, ana muhalefet partisi başkanı. Ama e, keyfi bulmamış, yeterli ve e, uygun gerekçelendirildiğini söylemiş, kişisel saldırı olduğunu söylemiş ama az önce siz söylediniz kişisel özelliklerini aile yaşantısına ilişkin bir şey söylenmemişse istediği burada hırsızlık, yolsuzluk, hırsızlık ve yolsuzluk yapanları koruyup kollamak, cahillik, yalancılık, iftira atmak, fitne çıkarmak, din tüccarlığı yapmak, cin üzerinden oy toplamak gibi daha ziyade değer yargıları değer ile ilgili, yargılar ilgili siyasi e, duruşlar ilgili değerlendirme var. Hı hı. Ama şöyle söylemiş insan hakları Anayasa Mahkemesi başvurucu ifade özgürlüğünü kullanırken kendisi için geçerli olan görev ve sorumluluklarına uygun davranmamıştır. Acaba bu uygun davranış ne demektir? Bu da uzun uzun aslında siyaseten i̇şte, tartışılması, kamusal olarak burada, e, tartışması gereken güncel bir olarak konu. tartıştığı bir konuyu konmuş olarak tartışmayacaksa ana muhalefet partisiyle ana muhalefet partisinin başkanı bırakın ana muhalefet partisinin başkanı olmayı Meclisteki bir parlamenter halkın temsilcisi bu korkuyla konuşacaksa <gülüyor> o zaman zaten yaptığı, <gülüyor> yaptığı bu e, yasama faaliyeti e, korkuyla yapılan bir faaliyettir ve <gülüyor> Yani bu yasama ile ilgili işte bildiğimiz İngiltere'den çıkan bir şey bu. Ve sonradan kara Avrupa'sına yayılan. Bunun anlamı ve amacı bence ortadan kalkar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Orada görev ve sorumluluklardan bahsederken aslında sizin de az önce tekrarladığınız... ...biraz basının buradaki ifade özgürlüğünü kullanan her kişinin... ...elbette ki bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Nedir Tabii. bunlar? Olduğu tarihte gerçekliğe uygun... E, Hı -hı. Haber vermek basın açısından ve en önemli bileşenlerinden bir tanesi de işte az önce bahsettiğimiz bu değer yargısı olay isnadının Hı -hı. temellendirilip temellendirilmediğidir. Şimdi e, siz eğer bu gerekçelendirmeye, bu değerlendirmeye girmiyorsanız bir somut olayda o zaman bu çıkarımı nasıl yapıyorsunuz? Hı -hı. Benim aslında takıldığım nokta tam olarak o. Ben bu değerlendirmeyi görmüyorum. Hı -hı. Bir çıkarıma varabilmeniz için en azından e, burada bir e, ne olduğunu tam olarak bunun temellendirilip temellendirilip. E, ki değer yargısından bahsediyorsak zaten basit bir e, olgu üzerinden bir e, değer üzerinden hareket etmesi yeterli. Yani Ahime bununla ilgili çok fazla karar var. Şunu söyleyeyim size mesela en çok aslında e, belki e, bağdaştırılabilecek bir karar üzerinden e, çok kısa söyleyeyim. E, bir parlamenter yasama görüşmeleri sırasında e, bir kanun e, değişikliği ile alakalı bir teklifte bulunuyor. E, ve Bununla ilgili gazetede haber yapılıyor bu parlamenter hakkında şu ifade kullanılıyor. Böyle bir değişikliği yapıyorsa beyin iflası yaşamış demektir. <gülüyor> Şimdi mahkeme bunu değerlendirmiş. Mahkeme bir Slovenya davası. Mahkeme bunu değerlendirirken şunu söylemiş. Kullandığı ifadede o kişiye beyin iflasında bulunmuş demiyor ki. <gülüyor> burada bir metafor kullanıyor aslında. <gülüyor> ee, burada bir değerlendirme yapıyor ve Kendisinin aslında sebebiyet verdiği faaliyetleri dolayısıyla söylemlere ya da fiillere yönelik olarak provokatif olabilir, sert olabilir ama, ama eleştiri. eleştiri. E, boyutunda kalan bir ifade kullanılıyor diyor ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veriyor. Bununla buna benzer çok fazla karar var. E, o yüzden de hani bu kararların hiçbirine değinilmeden e, sadece işe gelebilecek bir takım e, bir iki tane karar alıp onun da prensiplerini olaya uygulamadan böyle bir karara varılmış olması sadece e, benim eleştirimi celbeden yer. Son olarak bu kararla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Çok önemlidir çünkü anayasa mahkemesinin de e, çok iyi aslında bildiği bir, e, ve uyguladığı da bir şeydir Cümleleri Bağlamından çekip alıp evet. Kelimeleri ya da bu şekilde Değerlendirmek doğru değildir ve ifade özgürlüğünün temel prensipleriyle de bağdaşmaz. E, o yüzden Anayasa Mahkemesi bu kararında bir paragrafında açıkça şunu söylüyor. Baktığınızda her ne kadar bu, burada bir siyasi eleştiri olsa da soyut olarak kullandığı şu ifadeler kişisel bir saldırı teşkil etmekte olduğu görülmektedir diyor. Ve zincirleme bir hakaretten bahsediyor burada. Enteresan bir biçimde. E, o yüzden de kelimeler cımbızla çekilerek bağlamı dışında e, değerlendirilmesi insan hakları içtihadında kabul edilemeyecek bir insan hakları e, içtihadından dur. önce mesela bizim bireysel başvuruyu kabulümüzden önce de Türkiye'de işte ceza e, dairelerinin ceza genel kurulunun ve e, akademisyenlerin üzerinde hem fikir oldukları bir konudur bu. Yani bir yazının, bir konuşmanın veya bir işte filmin içeriğinden bir veya iki sözcük çekilerek cımbızlanarak çıkarılıp bu, bu, sadece bunlarla bir değerlendirme yapılması doğru değildir aslında bütüne bakılmalıdır. Bütün de e, o yazının e, amacına hatta sahicine bakılmalıdır. Yani özel kast e, aranmalıdır. Bunları ceza e, daireleri ve e, akademisyenler bile tartışıyor. Kaldı ki burada Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki düzenlenen normları ve bunu yorumlayan Anayasa şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da dikkat alaraktan bir karar vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Evet, ee, evet şimdi bir müzik, müzik arası, arası verelim <gülüyor> ve belki bu arada bir haber de gelebilir <gülüyor> haber gelirse onun da konuşalım. Karar bekliyorsunuz. Evet. İyi bir karar olsun. <gülüyor> delimenia Dejame que te la Ahora ve aún se mecen en un sueño el viejo puente el río y la alameda Jalines en el pelo y rosas en la cara ay rosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba el puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Te cogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mis sentimientos. A ver si así despiertas del sueño El sueño que entretiene Morena, Su sentimiento Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura alfombrado de nuevo el puente Engalana la lamela Que el río acompasará tus paso por la vereda y recuerdo aquel el pelo y rosas en la cara caminaba la flor de la Derramaba y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho lleva del puente a la Alameda que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río al viento la la, la. Hanım, az önce e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, ifade özgürlüğünün kullanımı ile ilgili e, ölçütlerini sayarken e, metinlerin e, düşünce açıklamalarının bir bütün olarak kendi içindeki bütünlüğünü koruyarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediniz ve cımbızlanmamalı dediniz. Şimdi hemen aklıma e, Şahin ile ilgili iddianame geldi. İddianameyi yazan Sayın Cumhuriyet Savcısı ısrarla kelimeleri cımbızlamadığını, e, ayıklamadığını, e, bütün olarak değerlendirdiğini iddia ediyordu ve şunu söylüyordu. Her ne kadar e, köşe yazıları tek tek ele alındığında herhangi bir suçun sununa rastlanmadıysa da genel fotoğraf içinde ele alındığında ifade özgürlüğünün sınırları aşılmaktadır. Tabi bunu açıklamak ve e, savunmak oldukça zor ama hükümetin yanıtında da aynı şeyin iğnelendiğini görüyoruz. Buradan e, gazetecilerin durumuna geçmek Konduğunuz istiyorum. Cevap vermeden hemen ben söyleyeyim. Buyurun. <gülüyor> Müzik arasından sonra programımızı bir kere daha ee, izleyicilerimize, tamam. dinleyicilerimize e, e, söylemek Hiç istiyorum. Için. 94. Çık Radyo'da hukuk güvenliği programını konuşuyoruz. Ve e, ikinci bölümde Aynur Hanım'ın Söylediği gibi şimdi e, devam Duyga edeceğiz. Duygu Hanım'dan gazetecilere takılan kelepçe kırılacak mı? <gülüyor> ee, henüz öğrenemedik Altanlar hakkındaki kararı ama siz Sırt Sazdurk'un iştahatlarına vakıf bir hukukçu olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama ondan önce dinleyicilerimize e, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunun konusunu neydi? Neyi iddia etmişlerdi? <gülüyor> Hükümet ne yanıt verdi diye açıklarsak sonrasında ben devam edeceğiz. Ben geleyim bari. Tabii yani Ahmet Altan ve Mehmet Altan'la ilgili anayasa mahkemesinin bugün vereceği, yani burada ihlal var mıdır yok mudur kararı şu açıdan önemli. Çünkü bugün Türkiye'de birçok gazeteci yazdıklarından, söylediklerinden dolayı tutuklu, haklarında çok ciddi suçlamalarla dava açılmış bir durumda. Ve bu adeta Türkiye'de basını tehdit altına alan bir siyasi e, saldırı, siyasi bir e, tehdit durumunda. Bakalım e, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği bir örnek karar, yani bir pilot karar mı diyelim onu. Karar standart mı e, belirleyecekler? Evet, standart. Bu bu konuda e, basın özgürlüğü konusunda. Ee, halkın haber alma e, özgürlüğü ve hakkıyla ilgili konuda e, acaba Anayasa Mahkemesi nasıl bir e, kriter belirleyecek? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bir, hatta bizim anayasamız ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları çerçevesinde. Bunun için altanların kararı örnek bir karar olacağı için önemli değil mi? Evet ilk olacağı için. ilk herhalde. olacak. Bu evet. konuda verilmiş. <gülüyor> ee, henüz bir gazeteci davası tutuklu gazeteci davası ile ilgili bir karar vermedi çünkü anayasamak. 15 Temmuz 2016'dan ben sonra. Sonraki e, evet. soruşturmalarla alakalı olarak tutuklanan gazeteciler hakkında. <gülüyor> söylediğiniz çok doğru ve zaten bu bu basının demokratik toplumdaki bu haber verme görevi ve temel görev olarak e, Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da e, görülen bu görev dolayısıyla zaten uluslararası düzlemde de e, kredibilitesi olan sivil toplum kuruluşları ifade özgürlüğüyle ilgilenen Avrupa Konseyi'nin komiseri, İnsan hakları komiseri e, uluslararası e, gene düzlemde e, Birleşmiş Milletler'in ifade özgürlüğü raportörü de bu gazeteci tutuklu gazeteci davalarına ahim önündeki e, müdahil oldular. Ondan ve bu fazla konuda toplu kuş, görüş müdahil olmak verdiler. istediler ve mahkemede bu müdahililiği talep kabul edildi. Etti, kabul ettiler. Kabul, etti, kabul, etti. Mi, kabul etti. aldı hükümeti e, gündem. Evet. Bu önem yatsınamaz. Yani e, basının ne şartta olursa olsun, hal döneminde olsun, e, onun dışında olsun, basının bu haber verme görevi e, engellenemez. E, hele ki e, tutukluluk gibi özgürlükten yoksun bırakmaya ve gazetecilik faaliyetini icra etmesini engellemeye yönelik e, bir takım müdahalelerin gazetecilik faaliyetinden dolayı bu kişilere uygulanması e, kabul edilemez içtihat uyarınca. E, zaten e, ahim önündeki e, bireysel başvurularda tutuklu gazeteciler grubu olarak geçiyor evet. zaten ahim evet. önünde. E, ona baktığınız zaman e, bu uluslararası organların yapmış olduğu müdahaleler de bir bütün halinde hepsine yapılmış müdahaleler. Altanlar'da dair Cumhuriyet e, gazetecileri Sabuncu ve diğerleri. E, Taş var. E, bildiğimiz Zaman kadarıyla Deniz Yücel var. var. E, hepsine e, orta Şahin Alpay var. Tamamına yapılmış bir e, aslında müdahale. Şimdi o yüzden siz zaten basın özgürlüğünün önemini vurguladınız. Ben de şunu söylüyorum üzerine basa basa gazetecilik faaliyetinden dolayı e, faaliyetini görüyorsak eğer bu soruşturmalarda ve tutuklama gerekçelerinde. Çünkü benim basından gördüğüm kadarıyla ve davaları basın üzerinden hmm. takip ettiğimiz ve İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki hükümete bildirim e, mektubundan da aslında gördüğümüz kadarıyla hmm. isnatların tamamı gazetecilerin yazmış oldukları hatta tamamına yakını hmm. gazetecilerin yazmış oldukları yazılar, hmm. yazılar, haberler, Zondaki haberler, röportajlar, konuşmalar. Için, e, televizyon konuşmaları, konuşmaları. Diğerleri için de hemen öneriyorum. Hepsi için. Hepsi hepsi sadece için. yazı yazmak ve televizyonda yorum yapmak. Ve haber. Ve haber, haber yayınları. Bunu görüyoruz. Haberden. Yani ee, önümüzdeki haftalarda ışık kırık kararında da zaten evet. bu örgüt e, kapsamında evet. e, değerlendirmenin geniş olmaması gerektiği ki uluslararası e, kuruluşların Hı -hı. Avrupa Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in de üzerine basa basa söylediği şey budur zaten bunun geniş algılanması e, gazetecilik faaliyetini de içine alacak şekilde algılanmasında problem var zaten şimdi e, bir kişi hakkında bir suç şüphesiyle soruşturma başlatabilirsiniz baktığınızda bu soruşturma devam eder sonucu değerlendirilir tarafsız bağımsız mahkemeler tarafından ve bir karar verilir ama şimdi gazetecilik faaliyetini icra eden bir kişinin bu faaliyetini engelleyecek şekilde özgürlüğünden uzun bir süre ve gerekçeler ta, tekrarlanarak stereotip gerekçeler üzerinden tutukluluğunun devam ettirilmesi ciddi bir problem teşkil ediyor ve ahimin de zaten tam olarak ilgilendiği nokta bu mesele ahim bir dosyada sadece tutuklu gazetecilerle alakalı tedbir kararı verdi. Şahin Alpay dosyası yanlış hatırlamıyorsam ama bunun dışındakilerde bir hakkın kullanılması sebebiyle bu kişiler yani ifade özgürlüğü özgürlüklerinden yoksun kalmaları dolayısıyla... ...bu davalara öncelik verdi... Evet. Ee, ...ve bununla birlikte de... E, ...başvurular yapıldıktan Hatta sonra... ...şeynafra hakkında... ...ve Evet ...bunun üzerine... Krali krali verdi. ...eskiden de aslında bu şekilde uygulama vardı ama... ...usulde bir değişiklik yapılarak... ...bu tam bir resmi yetek evet. kavuşturuldu... ...çünkü ciddi e, davalar vardı... ...şimdi... E, ...talepler gelmekteydi... ...özellikle Türkiye açısından ama... E, ...şimdi bu davalar kapsamına baktığımız zaman... ...birazdan ele alacağız... E, Ahimin önünde ilk defa gitmiyor zaten bu tip... Bu, ...bu tip benzer şikayetler... ...AHİM'in önünde ciddi yerleşmiş bir... ...içtihat oluşmaya başladı. Özellikle... ...Azerbaycan açısından gene... ...muhaliflerin tutuklanması... Hı hı. ...muhaliflere... E, ...kanunda öngörülenden başka sebeplerle... ...aslında bu tutuklamaların ve... ...soruşturmaların uygulanıyor olması sebebiyle... ...AHİM'in önünde zaten davalar var... ...ve bunların çoğunda da karar verilmiş... ...Rusya, Ukrayna, devlet başkanları... ...eski hı hı. başbakanları... E, ...muhalifler, insan hakları savunucuları... ...gazeteciler... E, Bunlarla ilgili çok fazla dava var. Geçen hafta da zaten en başında yayının bahsetmiş olduğunuz büyük daire kararını ver. Çok kısa ona da değineceğiz. Ben Söz bir şey sorabilir miyim? Şimdi yani gazetecilerin veya işte ifade düşüncelerini açıklayanların özgürlüklerinin <gülüyor> sınırlarını belirlerken... ...işte sıradan bir düşünce açıklaması değil de yani toplumun belli kesimini sarsıcı, şok edici açıklamalar... Ee, ...bunlar e, ifade özgürlüğü... ...kapsamında kalıyor diyor işte... ...Handy Said kararında... ...Observer Times kararlarında... ...şimdi burada... E, ...bu son söylediğiniz kararlarda... ...bundan farklı olarak ne var... ...yani hı hı. 18. maddeden bahsediyoruz evet. herhalde değil mi... ...18. maddeyle aslında... ...hem sözleşme normal olarak hem de mahkeme neyi korumak istiyor Hı. ve neyi, neyi engellemek istiyor? Bir, bu konuyu biraz böyle açabilir miyiz? Şimdi devletin aslında kendisine izin verilmiş bir takım kısıtlamaları başka amaçlarla kullanmasını engellemek... ...aslında demokrasiyi korumak baktığınız zaman. Çünkü en azından basın özelinde bahsedersek eğer siz basını e, haber vermekle yükümlü olan bir görev çünkü halkı bilgilendirme açısından ve az önce dediğiniz gibi bir kesimi rahatsız eden haberler veriyor olabilir. E, ama bir kesimin toplumun bir kesiminin ...bir bölgede olan... ...ya da bir grup içerisinde olan... E, ...onlar tarafından ifade edilen... ...görüşleri de çoğunluk... ...ya da azınlık benimsese de benimsemese de... ...bilme hakkı var. Şimdi devlet elbette ki... E, ...tutuklama, e, soruşturma, müdahalede bulunma... E, ...yetkisini... ...sözleşmenin izin verdiği... ...ölçülerde kullanabilir. Bununla ilgili bir takdir marjı var. Mesela terörle mücadele kapsamında alınan tedbirler. İşte yükümlülüklerin askıya alınması... ...15. madde kapsamında... Ama bunlar mutlak bir askıya alma, hakkı ortadan kaldırmak, kısıtlamaları keyfi olarak kullanmak gibi değerlendirilemez. Bunun da sınırları var. Aslında 18. madde tam olarak burada devreye giriyor ve şunu söylüyor. Devlet terörle mücadele kapsamında olabilir, başka sebeplerle olabilir. Kısıtlamaları tutuklama tedbirine gitmek isteyebilir ama kanunda öngörülen şekilde ölçülü, kanuni şartları gerçekleşmiş biçimde bunu uygulayacak orantılı şekilde uygulayacak e, ve kanuna dayanarak uygulayacak. O da nedir? Gerçekten mahkemelerini çıkarmaktır. Yani bu hükümet diyor ki, yani hükümet diyor ki ben bu bunları yapıyorum. ya yani bu gazetecileri böyle işte soruşturmalar açılıyor, bu yargının bileceği iş ama yani bunlar ortada olağanüstü bir hal var, hı hı. o hal var ve bu, bu nedenle böyle yürüyor diyor. Peki olağanüstü hal rejimi bir hukuksuzluk rejimi midir? Yani olağanüstü hal de bir anayasal ve hukuki rejim değil midir ki? Tamam. Yani her şey her şey ee, hiçbir hakkı, hiçbir özgürlüğü, hiçbir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ben bunları dikkate almam. Hı hı. Demeyi haklı kılacak bir rejim yani. Ee, kesinlikle katılıyorum son söylediğinize. Burada şöyle bir durum söz konusu zaten. Ee, olağanüstü halde alınan bir takım tedbirlerin olağanüstü halin ilanı sebepleriyle kesinlikle e, zorunlu olması, olması gereken şekilde alınması gerekir. E, bu da elbette ki olağanüstü Üstü halin ilan edildiği zamandan sonra aslında süre geçtikçe de e, bu e, gereklilikler azalabilir. E, o yüzden dosyaların çok iyi değerlendirilmesi ve irtibatların çok iyi kesinlikle gerektirdiği ölçüyü sağlayacak şekilde kurulması gerekir. Eğer siz gazeteciler üzerinde konuşuyorum. Sadece gazetecilik faaliyetinden kaynaklanan söyle söylemler, makaleler, röportajlar vesaire olduğunda bunun... Kısıtlanabilmesinin tek şartı aslında Ahim'in gözünde teröre teşvik, şiddete teşvik, ayaklanmaya teşvik ve nefret söylemi gibi durumlardır. Evet. Şimdi bunlar yoksa siz gazetecilerin bu anlamda gazetecilik faaliyetini icra etmesini engelleyememeniz gerekir. O halde dahi. Evet. Ee, o yüzden şimdi şeylere geçersek aslında evet. sorduğunuz soruya geri dönersek bunların şikayetleri neydi? Evet. Tutuklu evet. gazeteciler anlamında Hı -hı. ahim önünde. Hı -hı. Aslında e, şu temel bazda şikayetleri tamamı tutukluluk ve ifade özgürlüğü ile ilgili gazetecilik faaliyetinden dolayı olduğu için Hı -hı. E, az önce konuştuğumuz konu gazetecilik faaliyeti gerçekten böyle bir suçlama isnat edilebilmesi için objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek bir içeriğe sahip mi bu dosyalar ki bu adamları bu insanları gazetecileri bu kadar uzun süre şu an geldiğimiz etaptan bahsediyor tutuklu devam ettiriyorsunuz. ne 17 aydır tutuklu. Tabii tabii yani 12-17 en az 12 ay bildiğim kadarıyla zaten şu an geldiğimiz aşamada diğerleri için de, Cumhuriyet gazetecileri için de Deniz Yücel için de aynı şey geçerli. Bir, geçti bir geçti. Şimdi. Evet. ve geçti. Deniz Yücel'in o, daha iddianamesi yok. Daha bir de onun öyle bir durumu var. Evet. İddianame dahi tek kişi, hazırlanmadı. Tek kişi rağmen iddianame, e, iddianame hazırlanmadı. Hazırlanma. <gülüyor> ve gizlilik kararı var. Hepsi için konuşuyorum kadar, bunu. Evet. E, bu şunu bu da engelliye olabilir. Hep öyle oldu. E, tutukluluğa şimdi siz suçlamaları tam olarak bilebiliyor musunuz? Yani kolluk önünde verilen ifadelerden aslında biz suçlamaları şu an için basından Çıkarabiliyor. Gördüğümüz kadarıyla çıkarabiliyoruz ve bunun da gazetecilik faaliyetinin dışında bir şey olmadığını görüyoruz aslında basından gördüğümüz kadarıyla. Şimdi gizlilik kararı varsa eğer bu suçlamalara bu kişiler nasıl itiraz edebiliyorlar tutukluluk prosedüründe ve bu gerekçeler neden hep birbirinin aynı? Çünkü tutuklandığı zamandaki gerekçeyle ahimin içtihadında da bu böyledir. Sorgu hakimi tutukladığı andaki gerekçe. Bir 12 ay, bir 15 ay, bir 17 ay geçtikten sonra farklılaşmak zorundadır tutukluluğun mantığı budur çünkü evet. ve tutukluluğun amacı da kişiyi hakim önüne çıkarmaktır. Evet. Şimdi Deniz Ücel olayında da iddianamenin düzenlenmediğini görüyoruz. Ee, diğerlerinde e, devam ediyor Yargıç yargılamalar. Yani çıktılar, savunmalarını kadarıyla. yaptılar. E, dosyada yazılan başka değil yok yazılar zaten arşivlerde Hı -hı. ve yok edilemez, karartılamaz. O zaman niye hala tutuklular? Evet, problem bu. İkinci Hı -hı. bir problem burada e, ahime bildirilen şikayetler ve hükümete bildirilen e, hı hı. sorular içerisinde anayasa mahkemesi önünde ki aslında bugünkü e, bu yayının yapıldığı zamanda açıklanacak olan dava o yüzden önemli e, yine Selahattin Demirtaş milletvekilleri ile evet. ilgili ve e, onu artık sonra daha sonra konuşacağız evet. onu hani es geçmeyeceğiz o konuya da evet. değineceğiz gerekçeyi görelim e, gerekçeyi gördükten sonra e, ama e, anayasa mahkemesi önündeki prosedürün uzunluğu önemli evet. şimdi ahim içtihadına adına burada baktığımız zaman Ahim geçen hafta bir Almanya davasını gördü duruşmasını gördü Almanya duruşmasında e, kural olarak Ahim bakarsanız somut olayda 8 ay 22 günlük anayasa mahkemesi önündeki beklemeyi e, ihlal olarak değerlendirmedi daire ama bu büyük daireye taşındı. O yüzden de şu an büyük daireden çıkacak karar, ihlal ya da değil kararı bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde Yeni çıkacaktır. Yeni bir kriter getirmiş olacağız sanki. Getirecek ve bu davaların tamamını etkileyecek. O yüzden aslında Anayasa Mahkemesi'ne şu an çok büyük bir görev düşüyor. Bu tutukluluk şikayetlerini karara bağlamalı. Hükümetin cevaplarının bu anlamda ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü Ben bir tanesi için bunlara. örnek verebilirim. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Şahin ile ilgili şöyle bir yanıt verdi. Kararlarda gösterilen amacın dışında başka bir amaç güdülmemektedir. Hı -hı muhalif gazeteci oldukları için tutuklu değiller. Ee, onlar e, gazeteci oldukları için tutuklanmadılar. <gülüyor> Tutuklandıkları için gazetecilik <gülüyor> yapamıyorlar diye <gülüyor> bir e, yanıt verdi. Ee, 18. maddeye. Evet çünkü 18. E, maddeyle şey ilgili soru sorulmuştu kendilerine. Onlar belirtilen amaç dışında e, bir tutuklama yok. Zaten başvurucunun da iddia yükümlü, iddiasını <gülüyor> ispat yükümlülüğü var. <gülüyor> hangi nedenle e, hangi gizli nedenle, saklı nedenle tutuklandı ortaya koymalılar. Hı. Böyle bir şey ortaya koyamıyorlar dedi. Bu, bu bir tabii yetki saptırması olarak Hı. ele alınıyor. Anayasa, i̇nsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinin 17. maddesine göre haklar kötüye kullanılamıyor. 18. maddeye göre de belirtilen amaç dışında bir uygulama yasağı var. Buna Fransız hukukundan gelen yetki saptırması deniyor. Bu yasak. Ama sizden İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konularda verdiği iştahatlara ilişkin örnekler vermenizi istiyorum acaba Anayasa Mahkemesi bu iştahatları dikkate alarak bir değerlendirme yapacak mı? Çünkü hükümet yanıtına baktığımızda Guzinski kararına atıf yapılıyor ama Lushenko kararına Ukrayna hakkında yapılmıyor. Bunlar önemli ve dinleyicilerimize bu iki kararın tarihi önemini ve bize etkisini açıklayabilirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi e, tabii o bahsettiğiniz Rusya kararına gelene kadar <gülüyor> şu an e, geçen sene daha karar verilmiş ve geçtiğimiz hafta karar verilmiş bir Gürcistan Geçen seneki Azerbaycan kararlarından, e, Navalin Rusya kararından aslında evet, bahsetmek evet. lazım. Çünkü Ahim'in içtihadını bu anlamda geliştiren ve şu anki noktaya zirveye taşıyan aslında 18. maddenin uygulaması anlamında bu kararlar. Şimdi bu kararlardan bahsetmek lazım. Evet. E, geçen hafta Ahim Büyük Dairesi önünde bir Gürcistan kararı görüldü. <gülüyor> e, davası görüldü ve burada bir e, 8'e 9'da e, ya, olsa e, yarı yarıya da nerede, neredeyse e, bir ihlal evet. kararı çıktı. Bu karar çok önemliydi. <Gülüyor> e, çünkü 18. madde açısından yapılan değerlendirmede tek önemli şey ispat meselesidir. <Gülüyor> evet. Siz başvurucu olarak bunu nasıl ispatlayacaksınız? Yani bu kişinin, bu hükümetin, devletin beni başka bir sebeple, bir baskı unsuru olarak konuşmamı engellemek için, kendimi ifade etmemi engellemek için tutukladığını özgürlüğümden yoksun bıraktığını ben nasıl ispat edeceğim? Bu karar o yüzden önemliydi. Bu kararı da çok kısa bir cümleyle söyleyeyim. Eski başbakanın bir sebeple aslında ahimin hukuka aykırı değil. Değil. Evet. aslında tutuklanması dediği şüpheye dayalıyor diyor kabul ediyor dedi evet. ve orada bir ihlal bulmadığı bulmadı. bu anlamda önemlidir evet. ama burada ihlal bulunmaması demek bunun kötüye kullanılmadığı anlamına gelmiyor dedi Ahim. Evet. Peki ben bunu nasıl değerlendiriyorum dedi. Burası aslında bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi yeni bir ispat kriteri koymadı Ahim baktığınız zaman. Yani ben bu 18. madde ile ilgili özel hı hı. bir ispat yükümlülüğü getiriyorum demeyeceğim Demedi. dedi. Evet. Normal ispat hükümlülüğü nedir? İddia eden ispatlar. Ama burada şunu söylüyor. Hükümet bu konuda yeterli bir açıklama yapamıyorsa e, aslında hükümete bağlı bir sebep olduğu için bu. O zaman burada bir açıklama yapmaması, hükümetin bununla ilgili bir şey söylememiş olmasından ben aksine bir çıkarım yapabilirim. Yani bu kişinin bu şekilde tutuklandığına ilişkin bir çıkarım yapabilirim diyor baktığımızda. Aslında zaman. bana göre burada, burada devletin ya da hükümetin böyle bir su, böyle bir iddiaya karşı Böyle olmadığını ispat yükümlülüğü bana göre hükümete ait olması lazım. Ben, ben yani genel olarak bir hukukçu olarak ve ceza suçlamasının e, yapılarak insanların özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı bir e, vakada bir soruşturmada bu iddiaların yani onu seni tutuklu tutuyorum ama şu sebeple seninle ilgili şu davayı açıyorum ama bu sebepliği bana göre hükümetin açıklaması gerekiyor. ...zaten tartışma konusu da aslında hakimler arasında... ...bu o, o yüzden, o yüzden karar 8'e 9 evet, çıktı. Evet. İspat yükü değişmeli mi? Şimdi önümüzde dedim size... ...az önce bahsettiğim üzere... ...ilk defa bu konu Türkiye ile gitmeyecek... ...AHİM'in önüne. Evet. Azerbaycan'ın... ...Rasul Jafarov kararı var. İşte İlgar evet. Mamadov... ...kararı var. Ukrayna'da Timashenko... ...kararı var. Mülsenko. Şimdi bunlar da... ...mesela Ukrayna kararlarında... ...bunun amacı işte Timashenko'da... ...mahkeme... ...önünde kullandığı ifadeler... ...sebebiyle aslında... Tutuklama sebebi teşkil etmediği halde bu kişi mahkemede belirli bir davranış stili sergilediği için tutukluyorlar. Diyor ki ben diyor dosyadan gördüm tutuklama sebebiyle bağdaşmayan bir şekilde tutuklanmış. 18'den ihlal var. Lusenko davası daha enteresandır. Orada da şunu söyler gene eski bir siyasiden bahsediyoruz. Bir başbakandan bahsediyoruz. Lusenko davasında da başvurucu. Basının önüne çıkıyor ve hakkındaki suçlamalarla ilgili, bunların Açıklamak. asılsız olduğu ile ilgili açıklama yapıyor. Hükümet tarafından daha sonra tedbir uygulanarak bu kişi tutuklanıyor. Ve Ahim şunu söylüyor. Baskı unsuru olarak kullandın sen bunu. Dosyadan Hı -hı. görüyorum diyor. Bu 18. maddeyle en sonunda galiba bir yeni bir terminoloji gelişti değil mi? Siyasi, taciz. Şey. <gülüyor> Politik <gülüyor> nedenle tutuklama, siyasi, <gülüyor> baskı unsuru olarak evet, kullanmak. Evet. Ama dediğimiz gibi ispatı çok zor. Ee, en son ki bu kararda da, Gürcistan kararında da aslında mesele dosyadan açıkça bu kişinin başka bir soruşturma Durumada delil elde etmek amacıyla sorgulandığı, bu tutukluluğun evet. onun için kullanıldığı çıkıyor. Ama Ahim burada bir adım öteye gitti. Geçen haftaki kararında. Bu bizi şu anlamda ilgilendiriyor. Bu bizi şu anlamda ilgilendiriyor. Ee, Telev şeyin başında, programın başında şunu söyledim. Uluslararası kredibilitesi olan ULUT kurumlar, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler e, müdahil oldu. Bunlar rapor yazdılar dedim. Ahim kararında aynen şu şekilde bir ifade kullanmış. Benim 18. madde kapsamında yapacağım değerlendirmede kredibilitesi olan uluslararası kurumların bu konudaki raporlarını dikkate alırım dedi. Şimdi o yüzden biz bunu görmezden gelemeyiz. E, bizim başımıza gelmesin diye... Aslında e, hani zararın bir şekilde bir yerinden dönmek gerektiğini düşünüyorum. Ve gazeteciler açısından özellikle her ne kadar artık e, çok uzun sürmüş olsa da hani bunun bir e, izahı nasıl yapılacak bilmiyorum hükümetin cevaplarında ama e, derhal gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu bulunan bu kişilerin e, tutukluluğunun sona erdirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nden bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Bir, bir müzik arası daha verip Ondan sonra bağlayalım, bağlayalım mı evet. bugün? <gülüyor> evet. Doñ deia quando ventum ambulii 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programının sonuna gelmek üzere çok kısa bir zamanımız kaldı. Bugün konuşamadığımız... Evet. E Altanlar kararı çıkmadan Anayasa Mahkemesi tarafından ama Duygan'ın bize söz verdi. Önümüzdeki perşembe canlı yayınımızda hem Demirtaş kararını hem Altan kararını bir sonraki, kararını, perşembe, bir sonraki perşembe ayın 14'ünde birlikte değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir gerekçe yazacaklar. <Gülüyor> Belki o ana kadar bütün gazeteciler tahliye edilmiş olur. Güzel bir oh standart see, karar evet. çıkar. Ben sevgili Tahir'i anarak programı kapatmak istiyorum. Geçen hafta ölümünün ikinci yıl dönümüydü. Kendisi Büyük bir üzüntüyle andık utanarak andık çünkü hala failler bulunmadı. Ee, Diyarbakır Barı Başkanı Ahmet Özmen'in güzel bir konuşması var ondan minik bir bölüm okumak istiyorum. Biliyoruz ölüm çoğu zaman bir cam kırığı gibi keskin ve kalanlar için sonsuz bir burukluktur. Ve yine biliyoruz ki bu burukluğumuzun yanında kalan bir sesi vardır. Bu ses hukukun vicdanın ve adaletin hiç kısılmayacak sesi yani Tahir Elçi'nin sesidir. Bu inançla yineliyoruz. Tahir Elçinin sesindeyiz. Ben de sevgili Şebnem Korur fincancı gibi yapmak istiyorum ve diyorum ki Tahir bizi affetme. Senin sesin olabilir miyiz? Seninle e senin sesine karışabilir miyiz? Bilemiyorum ama umarım bugün ve yarınlarda duyduğumuz ses gerçeğin, adaletin sesi olur. Olsun diye çalışalım. Ve bir de bence barışın sesi olsun. Barışın sesi. Zaten e barış derken e vurulmuştu. Gelecek hukuk güvenliği programında görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Sağfimize teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.